Eûzü billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi <Sessizlik> nehmaduh Ve nesta'inuhu Ve nestağfiruhu Ve neûzü billahi min şururi Enfisina ve min seyyate amalina <Sessizlik> Men yehtihillahi Fela muzillele Ve men yudil fela hadile Ve neşhedü en la illallah Vahdehu la şerikele Ve neşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resulü Ama abad Fakine <Feynne> astaghal hadis kitab Allah ve kairü Hedi Hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve <feşerrul> sallam ve şerl umur mütesatha ve kül mütesat binâ ve kül ve kül zalalatın fil nâr. Abo Hureyre radıyallahu an şöyle rivayet eder. Adamın biri Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana tavsiye bulun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona öfkelenme dedi. Adam aynı soruyu defalarca tekrarladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her defasında öfkelenme diye karşılık verdi. Buhari ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyorlar bu hadisi. Ee, sizlere verdiğimiz kızma başlıklı, La isimli e, tercümemizde de bu konuda aslında detaylı bir açıklama yapılıyor. Ee, ilgili hadisler serdediliyor, açıklaması yapılıyor. Burada... Ee, yine e, aynı konuyla ilgili bazı hadisleri göreceğiz. Tirmizi'nin rivayetinde Ebu Hasin yoluyla geliyor hadis ve şu metinde geliyor. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Ey Allah'ın Resulü bana bir şeyler öğret ve az söyle ki hafızamda tutabileyim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma dedi. Adam sorusunu birkaç defa tekrarladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her defasında yine ona kızma dedi. Gelen başka bir rivayette şu ifadeye alır. Dedim ki ey olan Resulü bana cennete girmemi sağlayacak bir amel göster ama çok olmasın. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu hadis şerifte söz konusu olan sahabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bu veciz, özlü ve bütün hayırlı hasletleri toplayan güzel tavsiyeyi istemesinin sebebi, yapılan tavsiyeyi aklında tutmak istemesi ve uzun olduğu takdirde unutmaktan korkmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bu istek karşısında kızmamasını tavsiye etmiştir. Adam aynı soruyu defalarca tekrarlamış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde her defasında ona aynı cevap vermiştir. Allah Resulü'nün vermiş olduğu bu cevap, bütün kötülüklerin temelinde, öfkenin ve yine bütün hayırların temelinde de öfkelenmemenin yattığını gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu tavsiyeyi isteyen kişinin sahabeden Ebu Derdar radıyallahu anh olması muhtemeldir. Nitekim hadisi Ebu Derdar radıyallahu anh'ten rivayet eden Taberani şu lafıza rivayet etmiş. Resulullah'a dedim ki, ey Allah'ın Resulü bana cennete girmemi sağlayacak bir amel öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de buyurdular ki, ''Öfkelenme, bunu yapabilirsen sana cennet var.'' Kays, amcası Cari bin Kudame'den rivayet eder. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın Resulü! Bana bir söz söyle, söz de kısa olsun ki onu aklımda tutabileyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenme buyurdu. Adam sorusunu defalarca tekrarladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her defasında öfkelenme dedi. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Yine İbni İbban sahihinde e, ve taberani mucemil Kebir'de rivayet ediyor bu hadis. Hadisin Cariye bin Kudame'den gelen, yani aynı Rabi'den gelen diğer bir rivayetinde ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum şeklinde geliyor. Yani e, bu rivayete göre de soran kimse Cariye bin Kudame. Yani birden fazla sahabinin sormuş olması da doğaldır. Bu rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den e, birden çok hem Ebu Derdar Ödem'e sormuş hem Cariye bin Kudame sormuş veya e, bir başka şahısla sormuş olabilir. Buna karşılık e, Ahmet bin Hambel Yahya El-Kadda'nın şöyle dediğini naklediyor. Bunu söyleyen yani Cariye bin Kudame'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden tavsiye istediğini nakleden Hişam'dır. Ben derim ki hadis alimleri Cariye bin Hudame'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişmediğini söylemişlerdir. Bunu el-ıcliye ve diğer bazı alimler de belirtmişlerdir. Ee, o halde buna göre Cariye bin Kudame sahabi değil tabi'in kuşağındandır. İmam Ahmet bin Abdurrahman ve sahabeden bir zat vasıtasıyla şöyle rivayet ediyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Tavsiyeyi isteyen sahabi sonra der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bu söz üzerine bir süre düşündüm. Bunun sonucunda öfkenin bütün kötülükleri kendisinde topladığını anladım, diyor. İmam Malik bunu muvattaada Zühri'den Hümeyt vasıtasıyla mürsel olarak rivayet etmiştir. Yani Hümeyt tabiinden bir ravi, sahabe ismini zikretmeden doğrudan Allah Resulü'nden rivayet etmiştir. İmam Ahmet bin Hanber, Abdullah bin Amr radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beni Allah Teala'nın gazabından uzaklaştıracak olan nedir diye sordu. Öfkelerine buyurdular. Burada da gördüğünüz gibi bir başka sahabenin ismi devreye giriyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma. Evet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği söz üzerinde düşününce öfkenin bütün kötülüklerin toplayıcı özelliği olduğunu anladın şeklindeki sözü bütün öfke bütün şerlerin, bütün kötülüklerin odağıdır. ifadesinin doğruluğuna işaret eder. Hayır, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Cafer bin Muhammed şöyle der. Öfke bütün kötülüklerin kapısını açan anahtar gibidir. Abdullah bin Mübareke Allah rahmet eylesin. Güzel ahlakı bize bir kelimede özetle diye sorarlar. O da öfkelenmemek diye tarif eder. İmam Ahmed ve İsa bin Rahuye de güzel ahlakı bu hadiste geçtiği gibi öfkelenmemek şeklinde açıklamışlardır. Onların bu tarifi merfu hadis olarak da rivayet edilmiştir. Muhammed bin Nasr el Mervezi Tazi-i Salat isimli eserinde Ebu'l-Ala bin Eş-Şehir'den şöyle rivayet ediyor. Adamın biri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün dönük olduğu taraftan geldi ve şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü hangi amel daha fazlettidir? Güzel ahlak cevabını aldı. Sonra sağından geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü hangi amel daha fazlettidir? Güzel ahlak cevabını aldı. Sonra solundan geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü hangi amel daha fazlettidir? Güzel ahlak cevabını aldı. Sonra arkasından geldi ve Ey Allah'ın Resulü hangi amel daha fazledidir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru döndü ve şöyle buyurdu. Neden anlamıyorsun? Güzel ahlak. Güdün, gücün yettiğince öfkelenmemektir. Dedi. Yine bu hadiste e, mürsel bir hadis. Yani Ebu'l-Ala bin Eşşehir Allah Resulü Aleyhi e yetişmemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden tavsiye isteyen kimseye öfkelenme demesi, iki hususu ihtiva etmesi muhtemeldir. Birincisi, güzel ahlaka yönelmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öfkelenmeme emrinden maksadı, güzel ahlakın gerekleri olan kerem, cömertlik, yumuşaklık, haya, tevazu, eza vermeme, hoşgörü, affedicilik, öfkeye hakim olma, güler yüz ve bu gibi güzel ahlaka giren hasletleri sağlayan sebeplere yönelmesini sağlamaktır. İnsan bu saydığımız güzel hasletleri kendisine huy edinir ve bunları bir alışkanlık haline getirirse, sahip olduğu bu güzel hasletler kişinin öfkelenmesini gerektiren sebeplerin oluştuğu vakit öfkesini yenmesini sağlar. İkinci husus öfkenin gereğinden sakınmak, yani öfkeye sebep olan şeyden sakınmak bu emirden maksat kişinin öfkelenmesi durumunda öfkenin gerektirdiği şekilde hareket etmemesi olabilir. Bunun yerine öfkenin gereğini terk etmeli ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emir buyurduğu gibi e, o şekilde hareket etmelidir. İnsan öfkesine sahip olduğu zaman iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma prensibini kendi nefsinde uygulanmış olur. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hususta Esafullah, Allah Azze ve Celle bu usta Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Ara Suresi'nin 154. ayetinde böyle buyuruyor. İnsan öfkelendiği zaman öfkesinin kendisine emrettiğini yapmayıp nefsiyle bu şekilde mücadele edince öfkenin vereceği işer kendisinden uzaklaşmış olur. Belki de bu hal öfkesinin dinmesini ve süratli bir şekilde sükunete kavuşmasını sağlar. Bu durumda kişi sanki öfkelenmemiş gibi olur. Bu manayı destekler mahiyette, Şura suresinin 37. ayetinde şöyle buyurulur. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar, kızdıkları zaman da affederler. Diğer bir ayet-i kerimede, Ali İmran suresinin 134. ayetinde, ''O takla sahipleri ki bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah güzel davranışta bulunanları sever.'' buyruluyor. Peygamber de öfkelenmiş kişilere bu öfkelerinin yatışmasını ve kişiye sükuneti sağlayacak şeyleri emrederek öfkelenen zaman e, nefsine hakim olan kimseleri de överdi. Sahih hayinde yani Buhar ve Müslümin sahihlerinde Süleyman bin Sürat'tan şöyle rivayet edilir. İki kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birbirine sövdü. Biz de orada oturuyorduk. O iki kişinin... O iki kişiden biri öfkeli bir şekilde karşısındakine sövüyordu. Öfkeden yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bu hal üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben öyle bir kelime biliyorum ki şu kişi onu söylediği takdirde içinde bulunduğu durumdan kurtulur. Eğer eûzu billahi mineşşeytanirracim yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım derse bu durumdan kurtulur. Orada bulunanlar adama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini duymadın mı dediler. O da ben deli değilim dedi. Yani bir çeşit kafalık gösteriyor Allah Resulü'nün öfkesi o boyutta. İmam Ahmet ve Tirmizi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesinde şöyle buyurdu. Dikkat edin. Öfke, insanoğlunun kalbine düşen bir kor gibidir. Siz, öfkelenmiş kişinin gözlerinin nasıl kızardığını ve şah damarının nasıl kabardığını görmüyor musunuz? Kim bunu öfkelendiğini hissederse, bu hali hissederse, kendisini yere yapıştırsın. Yani uzanıp vücudunu toprağa değdirsin. Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud'un, Ebu Zer radıyallahu anh'den şu şekilde rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurdu. Sizden biriniz öfkelenince ayakta ise otursun. Bu durumda öfkesi yatışırsa ne âlâ. Eğer yatışmazsa uzansın. Bazıları şöyle demişler. Hadis-i şerifte geçen eğer ayakta ise sözünden maksat, Karşı taraftan intikam almaya hazır vaziyette ise demektir. Oturan kişi ise karşıdan intikamını alabilmekten uzak olduğu gibi uzanmış olan kişi bunu yapabilmekten çok daha uzaktır. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öfkeni, öfkelenen kişilere intikam alma halinden uzak kalabilecekleri duruma geçmelerine emir buyurmuştur. Sinan bin Saadın, Enes bin Malik radiyallahu anh'ten, onu da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan yaptığı ve Hasan-ı Basri'nin Allah rahmet eylesin, ondan mürsel olarak rivayet ettiği e, diğer bir rivayet, e, bu açıklamanın doğruluğunu gösteriyor. Buna göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur, e, bunu Abdurrezzak Musannefi'nde rivayet ediyor, ''Öfke insanın kalbine düşen kor bir ateştir.'' siz öfkelenen kişinin gözlerinin nasıl kızardığını ve şah damarının nasıl kabardığını görmüyor musunuz? Sizden biriniz öfkelendiğini hissederse otursun. Öfkesi onu düşmanlık yapmaya itmesin. Taşkınlık yapmaya itmesin. Hakim olması, öfkesinin başkalarına fiili olarak eza vermesine engel olması. Bu yüzden Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitne zamanları hakkında şöyle buyurmuştur. O fitne zamanda Uzanmış olan, oturmuş olandan daha hayırlı, oturmuş olan, ayakta olandan daha hayırlı, ayakta olan, yürümekte olandan daha hayırlı ve yürüyende koşandan daha hayırlıdır. Bunu İmam Müslim fiten babında rivayet ediyor. Bu hadis fitnenin ne kadar hızlı biçimde yayılacağını örnek verme kablinden olsa bile, burada anlatılmak istenen mana şudur. Fitne için daha hızlı hareket eden kişiler bu konuda yavaş hareket edenlerden daha şerlidirler. İmam Ahmet İbn Abbas radıyallahu Hanuma'dan dua ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biriniz öfkelendiği zaman sussun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu tam 3 defa tekrar etti dışında Abezar Taberani de yine bunu rivayet etmişler. Öfke anında susmak da öfke için büyük bir ilaçtır. Çünkü öfkeli olduğu hallerde çoğu zaman kişi den öfkesinin geçtiği zaman pişman olacağı ve sonucunda büyük zararlar göreceği söz, sövgü gibi şeyler sadır olur. Sustuğu takdirde bütün bu kötülüklerden de uzak kalmış olur. Muverrik el-İcidi'nin Söyledi bir söz var. Gerçekten güzel bir söz. Hiçbir zaman öfkeyle dolu dolu olmadım. Asla daha sonra pişmanlık duyacağım sözü öfkeliyken söylemedim. Bir gün Ömer bin Abdülaziz, Allah rahmet eylesin, öfkelenir. Bunu gören oğlu Abdülmelik ona şöyle der. Ey müminlerin halifesi! Allah Teala'nın sana verdiği ve ihsan ettiği bunca fazletlere rağmen sende mi bu derece öfkeleniyorsun? Ömer bin Abdülaziz der ki, sen öfkelenmez misin Abdülmelik? Abdülmelik babasına şöyle der, eğer öfkeni bastırıp ortaya çıkmasını engelleyemezsem gönlümün genişliğinin ne anlamı olur? Onlar öfkelendikleri zaman kendilerine hakim olan bir toplulukta Allah onların hepsinden razı olsun. İmam Ahmet ve Ebu Davud Urbe bin Muhammed Es-Sadi'den şöyle rivayet ediyorlar ve biriyle konuşur ve konuştuğu kişi kendisini öfkelendirir. Öfkelenince kalkıp abdest alır ve şöyle der. Babam bana dedem Atiye'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Öfke şeytandan. <gülüyor> Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş ise ancak su ile söndürülür. Öyleyse sizden biriniz öfkelenince abdest alsın. Buhari bunu Tarihül Kebir isimli eserinde de rivayet ediyor. Ebu Nuhayn kendi isnadıyla Ebu Müslim El-Havlani'den şöyle rivayet eder. Ebu Müslim, Muaviye anh, minberde olduğu esnada kendisiyle bir konuda konuşurken onu öfkelendirir. Muaviye minberden iner ve eder ve tekrar minbere çıkarak şöyle der. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Su da ateşi söndürür. Öyleyse biriniz öfkelendiği zaman gusletsin. Evet. Ebu Nuhayn bunu Hilyetül Evliya isimli eserinde İbn-i Asakir'de Tarihü Dimaşk isimli e, kitabında rivayet ediyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pehlivan, yani güçlü kimse, şiddet kimse, güreşte üstün gelen kişi değildir. Gerçek pehlivan, öfkelendiği zaman nefsine, kendine hakim olan kişidir. İmam Müslim sahihinde İbn-i Mesud radiyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan siz kendi aranızda kimi pehlivan sayarsınız? Dedik ki, insanların kendisini yenemediği kişiyi, yani herkesi yenen, sırt yere gelmeyen kişiyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o değil, asıl pehlivan, öfkelendiğinde kendine hakim olan kişidir. Öfke, öfkeye hakim olmak, cidden nefse alır gelen, en zor işlerden birisi olmakla beraber o nispette fazileti de büyük. Bunun faziletine dair İmam Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace, Muaz bin Enes el-Cüheni radıyallahu anh'ten rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bunu e, kime gücü yettiği halde öfkesini yutarsa kıyamet günü bütün insanların önünde Allah Teala o kişiyi çağırır ve dilediği huriyi seçmede onu serbest bırakır. İmam Ahmet İbn-i Ömer radıyallahu anhümadan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katına bir kimsenin yuttuğu şeylerin en fazletlisi Allah Teala'nın rızasını kazanmak için öfkesine hakim olup onu yutmasıdır. Yani en faziletli yudum öfkeyi yutmaktır. İbn-i Abbas radiyallahu yine e, Allah Resulü'nün şöyle buyuruyor. Kulun yuttukları arasında öfkesini yutmasından daha hayırlı olan yoktur. Kul öfkesini yuttuğunda Allah Teala mutlaka onun kalbini iman ile doldurur. Allah buradan eylesin inşallah. Evet. evet bunu da İmam Ahmet bin Hanbelin Hüsnelinde rivayet ediyor. Ebu Davud sahabeden birinden o da Allah Resulü ve Vesselam'dan eser, rüayet ediyor. Allah Teala onun kalbini güven ve iman ile doldurur şekilde geliyor onun rüayetinde. Meymun bin Mihran şöyle anlatıyor. Adamın biri Selman Radiyallahu Anh'a geldi ve Ey Ebu Abdullah bana tavsiye de bulun dedi. O da adama öfkelenme dedi. Adam bana öfkelenmemi emrediyorsun. Öfkelenmemek benim elimde değil dedi. Bunun üzerine Selman Radiyallahu anh, öyleyse öfkelendiğin zaman eline ve diline sahip ol dedi. Yani, yani madem ee, kızmadan edemiyorsun, öfkelenmeden edemiyorsun. O halde eline ve diline sahip ol. Evet, İbn-i Dünya rivayet ediyor bunu. Selman radıyallahu anh'ın eline ve diline sahip ol sözünden kastı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öfkelenen kişiye tavsiye ettiği oturma, dayanma ve susma ile e, işaret ettiği mananın aynısıdır. Ömer bin Abdülaziz e, rahmetullahi aleyh de şöyle der. Nefsinin arzusuna, öfkesine ve hırsa bağlanmaktan korunan kişi kurtuluşa ermiş demektir. Asri e, radıyallahu anh'ın güzel bir sözü var edilmesi gereken dört haslet sayıyor. Diyor ki şu dört haslet kimde bulunursa Allah Teala onu şeytandan korur ve cehennemi ona haram kılar. Rağbetli, yani arzulu ve korkulu anda, şehvetli ve öfkeli hallerde kendine hakim olmak. Yani coş, korkulu anlarında, şehvetli ve öfkeli hallerinde kendine hakim olmak. Evet, bunların zıttı, bütün şerlerin başlangıcını oluşturur zaten. Rabet yani arzulu olma, bir şeyin faydasını düşünerek nefsin ona doğru meyletmesi ve yönelmesi demektir. Kişi bir şeye karşı rabet gösterirse, bu durum o kişiyi arzusuna ulaştıracağını düşündüğü her türlü yollarla ona kavuşmaya yönlendirir. Elde etmeye çalıştığı bir yollar ise çoğunlukla haram yollar olabileceği için bu durumda istenilen şey de haram durumuna düşer. Korku bir şeyden çekinmek ve ürkmek demektir. İnsan bir şeyden korkunca bulabildiği her türlü yolla ondan kurtulmanın çaresini arar. Bu yollar da çoğunlukla haram yollardan oluşur. Şehvet, nefsin kendisine hoş gelen ve lezzet duyduğu şeye meyletmesidir. Nefis çoğunlukla zina, hırsızlık, içki içmek, hatta küfür, sihir, münafıklık ve bidat gibi haramlara meyledir. Öfke, gerçekleşmesinden korkulan şeyin vereceği sıkıntıyı def etmek yahut kendisine kötülük yapmış bir kişiden intikam almak maksadıyla kalpteki kanın galeyana gelmesidir. Bu yüzden çoğu zaman öfke, adam öldürme, dövme, her türlü zulüm ve düşmanlık yollarına başvurma gibi haram kılınan fiillere, zina iftirası, söyleme çirkin söz söyleme gibi haram sözlere sebep olur. Hatta bu haram sözler kişiyi küfre düşürecek dereceye kadar dolaşır. Nitekim cebelebin bin Eyhem'in küfre düşmesinin nedeni buydu. Cebele bin Eyhem'i hatırlıyor musunuz? Okudunuz mu? Bu Cebele bin Eyhem e, gassanilerin mi? bir yerin e, hükümdarıydı. Müslüman oluyor. Bir hac esnasında mı? E, bir yerde e, birisi ile bir sürtüşmesi oluyor. O da tutuyor. Bu adama tokat vuruyor Cebele bin Eyhem. Bunun üzerine Kadıya gidiyorlar, şikayet ediyor adam. O da ondan kısa almasını emrediyor. Cebele bin Eyhem diyor ki ben diyor işte koskoca kraldım, terk ettim, Müslüman oldum. Siz bana böyle mi, işte şu adamla bir mi tutuyorsunuz ben diyerek tekrar dinden dönüyor, kaybolur gidiyor adam. İşte onun öfkesi de onu böyle çıkarmıştı dinden. Allah'a söneriz. Yahut öfke dinin yapılmasını doğru görmediği bazı davranışlara sebep olabilir. Öfkeliyken hanımını boşayıp sonra pişman olan kişinin durumu gibi. Öfke de vardır. Allah için öfkelerini. Mümin kişinin üzerine düşen, nefsinin arzu ettiği şeyleri, şehvetini Allah Teala'nın mübah kılıklarıyla sındırtmasıdır. Hatta bu mübahları salih bir niyet ile yerine getirmesi durumunda sevap da kazanabilir. Öfkesi de kendisinin ya da başkalarının dinlerine verilen zararı def, def etmek... Allah ve Resulüne isyan edenlerden intikam almak için olmalıdır. Tıpkı şu ayette olduğu gibi Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 14 15. ayetlerinde onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın onları rezil etsin sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın ve onların yani müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin. Yani bu öfkeyi meşru yollara sevk etmek Allah düşmanlarına sevk etmek tavsiye ediyor. Allah için öfkelenmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O Allah'ın haram kıldığı sınırlardan biri çiğnenmedikçe kendi nefsi için kimseden intikam almazdı. Hiçbir zaman öfkesini yerine getirmek için hareket etmezdi. Buhari ve Müslim bunu bu şekilde rivayet etmişlerdir. Allah yolunda cihat dışında eliyle ne bir hizmetçiye ne de bir kadına vurmuştur. Yine Müslim bunu Fezail Babında rivayet ediyor. Enes bin Malik radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet etmiş ama ona öf bile dememiştir. Yine onun yaptığı bir iş için, Enes radiyallahu niye böyle yaptın, yapmadığı bir iş için de neden şunu yapmadın dememiştir. Evet, bunu da Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Başka bir rivayete göre ailesinden birisi Enes bin Malik'i kınayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Onu rahat bırak. Bir şey takdir edilmiş ise o mutlaka olur. Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet ettim. Onun uygun gördüğü ya da karşı çıktığı ne kadar şey var ise hepsinde de Allah'ın takdir ettiği şeye mutlaka rıza göstermiştir. Evet. Radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, hakkında sorulduğu zaman onun ahlakı Kur'an diyor zaten. Kur'an'dan ibaretti onun ahlakı. İmam-ı e, İmam Müslim rivayet ediyor bunu. E, Ayşe radıyallahu anh'a şunu kastediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmış ve onun edebiyle edeplenmiş. Kur'an-ı Kerim neyi övüyorsa e, o da ondan memnun olmuş. Ve neyi e, zemme diyorsa o da ona öfkelenmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan gelen bir rivayette e, onun ahlakı Kur'an idi. Onun razı olduğu şeye memnun olur. Yani Kur'an'ın razı olduğu şeye memnun olur. Öfkelenmişe de öfkelenirdi diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sıkıntılı ve zorlu anlarda bile kimseye çirkin bir davranışta bulunmazdı. Hoşnutsuzluk sadece yüzünde belli olur, başkalarına bunun bir etkisi olmazdı. Nitekim Ebu Said-i Kudri'yi radiyallahu anh'den rivayet edilen sahip bir hadiste şöyle anlatılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perde arkasındaki bakireden daha utangaçtı. Hoşlanmadığı bir şey gördü mü bunu yüzünden anlardık. Evet, harika Müslüm rivayet ediyorlar. İbn-i Mesud radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kişinin bu paylaştırma Allah Teala'nın rızasının gözetilmediği bir paylaştırmadır sözünü nakledince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişmiş öfkelenmiş ve Musa'ya bundan daha fazla eziyet edilmiş fakat o sabretmişti sözünden başka bir şey söylememişti evet bunu yine Buhari ve Müslim rivayet ediyorlar burada bir husus daha var İbn-i Mesud radiyallahu anh bir kişinin böyle dediğini haber veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de işte niye gıybet ediyorsun demiyor bak. Demek ki e, gerektiği yerlerde bazı durumları haber vermek e, bu gıybet, yasaklanan gıybete dahil değil. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki o adamın söylediği söz Allah Resulü hakkında Allah Resulü bir taksimatta bulunuyor. İşte bu Allah'ın rızasının gözetilmediği bir taksimattır diyor. Yani e, münafık birisini Allah Resulü'ne şikayet ediyor e, İbn Mes'ud'a diyorlar. Evet. Allah Resulü Allah Teala'nın hoşlanmadığı bir şey görünce bundan daha e, öfkelenir, bundan dolayı öfkelenir. Bu konuda sus konuğunu bozar ve sözünü söylerdi. Bir defasında Ayşe radiyallahu evine girmiş, üzerinde resimler bulunan bir perdenin pencerede asılı olduğunu görmüştü. Birden yüzünün rengi değişti, hemen perdeyi söktü ve şöyle buyurdu. Şüphesiz kıyamet günü insanların en şiddetli azap görecek olanları bu tür resimleri resmedenlerdir. Evet, Buhari, Müslim ve İbni Hibban sahihlerinde rivayet ediyorlar bunu. Yine kendisine bir imamın cemaatten bazılarının namazı terk etmesine sebep olacak kadar namazı uzattığı şikayet edince öfkelenmiş, hatta öfkesinin şiddeti iyice artmış, insanlara öğüt vererek namazı hafif kaldırmalarını emir buyurmuştu. Yani bunu Müslüm e, salat yani namaz babında rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kıble duvarında balgam gördü. Öfkelendi ve kalkıp eliyle kazıdı. Sonra şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaza durduğu zaman Allah Teala onun yüzünü döndürdüğü taraftadır. Öyleyse hiçbiriniz kıble tarafına tükürmesin. Buhari, Müslüman, Malik rivayet ediyorlar bunu. Ee, bazıları şey derler yani. işte ayakkabı, namaz kılıyorsunuz falan diye. Ee, burada problem ee, bu konuyla ilgili bu babda e, başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Sizden biri tüküreceği zaman diyor, e, örterek onu örtün diyor, kapatsın diyor. Yani mescidi içinde. Mescid içinde tüküreceği zaman ay onun üstünü örtün, kapatsın diyor. Namazda yani. erken Bir de elbisesini örsün. Elbisesini örsün diyor. Allah böyle bir Allah Resulüne iman etmeyi yakıştıramıyor bu damanlar kendilerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualardan birisi şu şekilde. Metel hakki fi'l gazbi ve'r Allah'ım öfkeli halimde de sakin halimde de hak sözü söylememe yardım etmeni dilerim. Evet bu Ahmet bin Hanbel ibni Ban rivayet ediyorlar. Radyalan insanlara namaz kıldırır ve namazı kısa keser. İnsanlar namazı kısa kıldırmasını yadırgarlar, garip karşılarlar. Der ki, rükü ve secdeleri usul ve erkanına göre yapmadın mı? Cemaatte evet yaptım der. Ammar Radyalan sonra kısa kıldırdım ama namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu duaları okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okurdu. El kaybı bile ve yaratmaya kudreti olan Allah'ım yaşamamın hayırlı olduğunu bildiğin sürece beni yaşat. Yani ilminde böyle olduğu sürece beni yaşat. Ölümün benim için hayırlı olduğunu bildiğin zaman da beni öldür. Gizlilikte ve aşkarda senin korkunu. Öfkeli ve sakin olduğum zaman da hak söz üzere olmayı. Fakirlikte ve zenginlikte dengeli, mutedil olmayı dilerim. Cemaline bakma lezzeti ve sana kavuşma şevki isterim. Sıkıntı veren felaketlerden ve saptıran fitnelerden sana sığınırım. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle ve hidayet yolunda olanların rehberi kıl. Bu, e Amin. Onun yerine bu gerçekten çok üstün bir durum. Yani öfkeli halde de e, sakin halde de hak sözü söylemek. Evet. Yani kolay bir iş değil. İnsanların çoğu öfkelendikleri zaman bunu başaramazlar. Taberani Enes radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü şöyle buyurdu. Şu üç sıfat imanın hasletlerindendir. Öfkelenen, öfkelenen kişiyi öfkesinin batıla sürüklememesi, sakin halde olan kişinin bu halde hakkın dışına çıkmaması, muhtedir olsa bile kendisine ait olmayana el sürmemesi. Ebu Hürri anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şunu anlattığını işitti. İsrailoğulları içinde her biri ayrı yol tutmuş iki kişi vardı. Birisi isyan ve günah yolunu tutmuşken diğeri kendisini ibadete vermişti. Abit kişi günahlara dalmış olanı her gördüğünde ona nasihat eder, günahları bırakmasını söylerdi. Bakın bu kıssaya dikkat edin hepimizin hayatından benzer şeyler geçiyor. Ancak günahkar kişi yapılan nasihatleri aldırmaz günah işlemeye devam ederdi. Yine bir gün o kişinin günah işlediğini görünce ona... Bunu bırak dedi. Adam da kendisine beni Rabbim ile baş başa bırak. Sen benim başıma bekçi mi tayin edildin deyince ona şöyle dedi. Vallahi Allah seni bağışlamaz yahut vallahi Allah seni cennetin sokmaz dedi. Bunların ikisi de vefat etti. Ve Allah Teala'nın huzuruna getirildiler. Cenab-ı Hak abid olanın amelini boşa çıkardı ve günahkar olanı bağışlayarak rahmetiyle cennete girmesini emir buyurdu. Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor buna. Hadisi rivayet eden Ebu Hürer'e anh öfkelenen kimselere dünya ve ahiretlerini mahvedecek bu gibi sözler söylemekten kaçınmaları için sürekli uyarırdı. Dikkat edilirse hadis-i şerifteki kişi Allah için öfkelenmiş bak Allah için öfkelenmiş öfkeli halinde ise söylenmesi caiz olmayan sözler söylemişti. Allah Teala hakkında bilmediği bir konuda vallahi Allah seni bağışlamaz diyerek kesin hüküm vermişti. İşte bundan dolayı allah Teala onun amelini boşa çıkarmıştır. Allah için konuşan durumu bu olursa, öfkeli halinde nefsi için ya da hevasına uyarak söylenmesi caiz olmayan sözleri söylenilen durumu acaba nasıl olur? Buhari Hüseyin radıyallahu anh'den şöyle rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seferlerinden birinde yolculuk sırasında deve üzerinde bulunan ensardan bir kadın içi daralarak deveye lanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitti. Bu devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi serbest bırakın. Çünkü o lanetlenmiştir buyurdular. Yine Müslim Cabir radıyallahu anhten şöyle rivayet eder. Bir gazvede Batn-ı gaznesi gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yolculuk ediyorduk. Nöbetleşe binilen develerden birine ensardan biri binmişti. Deve biraz durakladı. Adam deveye yürüsene Allah sana alane desin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitince o deveden in, lanetlenmiş hayvanla bize yoldaşlık etme, kendinize beddua etmeyin, çocuklarınıza beddua etmeyin, mallarınıza da beddua etmeyin. Allah'tan bir şey istenip de isteklerin kabul olunduğu saate rastlayabilirsiniz buyurdu. Ee, az önce İmran bin Husayn radiyallahu anh'den e, naklen okuduğumuz rivayetin e, devamında Ravi der ki işte o deveyi, işte ee, işte sokaklarda böyle başı boş gezerken gördük. Kimse ne biniyordu ona diyor. Allah Resulü e, lanetlenmiş de bilmeyin buydu ya. Ne biniyordu, ne yük vuruyorlardı. Kendi başına öyle dolaşıyordu diyor. Bu bir alışkanlık haline bu. Ne? Lanet. Lanet. Evet. Bütün bu hadisler duaların kabul edildiği saate rastlaması durumunda öfkeli kişinin duasının kabul edildiğini. Bundan dolayı kişinin kendisine, ailesine ve malına beddua etmesinin yasaklandığını gösteriyor. Evet, e, İmam Mücahit, Allah rahmet eylesin, e, Yunus suresinin 11. ayetinde, e, yani eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, hayrı böyle acele olarak istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu buyurur Allah Azze ve Celle. E, bunun tefsirinde İmam Mücahit şöyle diyor, Bir kişi öfkeli olarak ailesinin yanına varır ve Allah'ım onu bereketli kılma. Allah'ım ona lanet et der. Eğer bu kişi bedduası hemen kabul edilmiş olsa, beddua ettiği kişinin helak olmasına ve ölümüne sebep olur. Bu da gösteriyor ki, öfkeli kişinin kendisi, ailesi ve malı için yaptığı bedduaların tamamı kabul edilmemektedir. Zaten bu hadis-i şerifte, az önce okulduğumuz hadis-i şerifte, duaların kabul edildiği saate rastlaması durumunda kabul edileceğini ifade ediyor. E, Fulayl bin İyaz'dan, yani... Temin okuduğumuz hadislere aykırı olarak gelen bazı rivayetler var. Fulal bin İyaz, Allah rahmet eylesin, şöyle demiş. Şu üç kişi öfkelenmelerinden dolayı kınanmazlar. Oruçlu, hasta ve yolcu. de var mı böyle bir harim? Ahnef bin Kays şöyle der. Allah Teala yazıcı meleklere şöyle vahyeder. Canı sıkkın olan kullarımın aleyhine bir şey yazmayın. Yani bu sözler hadislere aykırı sözlerdir. Her ne kadar böyle kıymetli zatlar bile söylemiş olsa böyledir. Ebu İmran el-Güveni şöyle der. Hasta kişi feryat edip günah işleyince sevaplar yazmakla görevli. Sağdaki melek günahlar yazmakla görevli. Soldaki melek yazma der. Bu da e, hadislere zıt bir ifade. Evet bunları İbn-i Dünya nakletmiştir. Bu e, Tabi'in tabi döneminde ayetlerinden rivayet edilen bu sözleri bunların doğruluğuna delalet eden dinde sahih bir asıl veya bir temel yok bilinmiyor bu konuda hadisler ise bunların tam tersini gösteriyor o konuk nitekim diğer taraftan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öfkelendiğin zaman sus diye ömrediyor hmm. öfke hükmü olduğuna delalet ediyor bu da yani demek ki konuştuğumuz konuştuğu takdirde söylediklerinden dolayı hesaba çekilmesi söz konusudur Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlerde öfkelenen kişiye öfkesini giderecek ve sakinleştirecek söz ve fiiller emrediyor. Bu da kişinin öfkeli halden kurtulması gerektiği hususunda yükümlülüğünü, sorumlu olduğunu, mükellef olduğunu gösteren açık bir delildir. Bütün bunlar ortadayken hakkında nasıl olur da öfkeli kişi kızgınlıkla yaptıklarından sorumlu değildir denilebilir. Atabin Ebi Rabah radıyallahu anh şöyle der. Alimler ömürlerinin sonuna doğru yaşadıkları bir öfkeye ağladıkları kadar hiçbir şeye ağlamamışlardır. Zira bu öfke kiminin 50 yıllık, kiminin 60 yıllık, kiminin 70 yıllık amelinin yok olmasına sebep olur. Nice öfkeler vardır ki kişiyi telafisi mümkün olmayan felaketlere sürükler. Bunu İbn-i Bitdünya rivayet etmiştir. Diğer taraftan Seleften birisi şöyle der. Öfkelenmiş kişinin öfkesinin sebebi hastalık veya yolculuk gibi mübah bir şey olursa yahut oruç gibi ibadete dayanıyorsa bundan dolayı kınanmaz. Yani az önce Fulay yazın söylediğini belirtmiştik bunu. Bundan maksat o halleri sebebiyle öfkelendiklerinde sıkıntı ve sistem ihtiva eden sözlerinden dolayı bu kişilere günah yazılmayacaktır. Nitekim buna benzer bir husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet edilmiş. Buhari ve Müslüm rivayet ediyor bunu. Allah'ım ben de bir insanım. İnsanların memnun olduğu gibi ben de memnun olurum ve insanların öfkelendiği gibi ben de öfkelenirim. Birine sitem etmiş yahut vurmuşsa bunu o kişi için günahlarına kefaret kıl. Ancak öfke kişinin küfre girmesine, dinden çıkmasına, adam öldürmesine, haksız yere başkasının malını <gülüyor> almasına ve bunun gibi durumlara yol açarsa bu durumda kişinin öfkeli olarak yaptıklarından sorumlu tutulamayacağını hiç kimse söylememiştir. Bu kişinin sorumlu tutulacağında herhangi bir şüphe yoktur. Yine öfkeli kişi yerine getirilen boşama, azat etme ve yemin gibi tasarruflar durumunda da sahibini bağlar öfkeli kimseyi. Bütün bu durumda kişinin sorumlu tutulacağı hususunda bir ihtilaf yoktur. Bir mesele söz konusu oluyor şimdi. Yani öfkeli kimsenin boşaması, talakı. Staley Kulqat Band deniliyor buna fakaten. İmam Ahmed Müsned'de Evs bin Samit radıyallahu anh'ın hanımı Huveyle binti Salebe radıyallahu hanha'dan naklettiğine göre Huveyle kocasına dönünce Evs hanımına zihar yaptı. Kocası artık yaşlanmış, ahlakı değişmiş ve yaptığı zihardan duayda sıkıntıya düşmüştü. Hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve kocasının kötü ahlakını şikayet etti. Bu üzerine Allah Teala zihar ayetini indirdi. Ee, mücadele Sönresi'nin ilk iki ayeti oluyor Zihar ayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Koca'ya zihar kefareti vermesine emir buyurdu Ve sonra hanımına dönebileceğini söyledi Bu uzunca bir rivayet ee, Ahmet bin Hanbeli ile İbni İbban rivayet ediyor bunu ee, Ayrıca bunu İbni Ebi Hatim Ebul Ali'den başka bir e, Tabi ki de başka bir rivayet dolayı rivayet ediyor Buna göre rivayet şöyledir Kocası Hüeyle radıyallahu anh'a kızar ve zıhar yemini yapar. Bunun üzerine kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelir ve durumu haber verir. Kocam beni boşamayı kastetmiştir der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen artık kocana haram oldun der. Olay bu şekilde tamamı anlatıldıktan sonra sonunda şöyle der. allah Teala boşama olan durumu zıhara çevirdi. Burada söz konusu olan kişi öfkeli halinde hanımına zihar yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman bunu talak olarak değerlendirmiş, kadın kocasına haram olmuştur demişti. Yani öfkeli halde yapılan tasarruf kişiyi sorumluluk altına sokmuştu. Daha sonra inan zihar ayetiyle Allah teala bunu talak olmaktan çıkarıp zihar olduğuna hükmetmiş, ancak kişinin sorumluluğu düşmemiş ve kefaret ödemek durumunda kalmıştı. Mücahit, Allah rahmet eylesin, şöyle nakleder. Adamın biri İbn Abbas radıyallahu anh'a gelir ve ben öfkeliyken hanımımı üç talakla boşadım ne yapmalıyım der. Ona şöyle der. Allah'ın sana haram kıldığını İbn Abbas'ın helal kılmaya gücü yetmez. Hem Rabbine isyan ettin, hanımını da kendine haram kıldın. Evet bunu Cüzecani ve Dar-ı Müslümin şartlarına uygun bir sahih bir İsnan diye duayet etmişlerdir. Süneninde, e, kendi isnadıyla bunu rivayet ediyor. E, Süleyman el-Mahzumi mücahit isnavıyla geliyor bu. Kureyş'ten bir kişi İbn Abbas radiyallahu anh'a gelerek şöyle dedi. Ey İbn Abbas öfkeliyken hanımı üç talakla boşadım. İbn Abbas ona dedi ki i̇bn Abbas sana allah Teala'nın haram kıldığını helal kılmaya güç yetiremez. Hanımın sana haram oldu. Sen Allah'tan korkmadın ki Allah sana bir çıkış yolu hazırlasın. Sonra şu mealdeki ayeti okudu. Kadınları boşadığınız zaman, de devam eden Talat Suresi'nin ilk ayeti. Kadınların temiz halde ve kendileriyle birleşmeden önce boşanması gerekir. Seyf Abdullah bin Mübarek'ten, o Ömer bin Mürre'den, o Said bin Cübeyr'den şöyle rivayet eder. Adam biri İbn Abbas radıyallahu anh'a geldi ve ben hanımı bin talak ile boşadım dedi. İbn Abbas da ona hanımın sana haram olması için üç talak yeterlidir. Geriye kalanlar da Allah'ın ayetini alaya aldığın için sana günah olarak yazılmıştır der. Evet bu rivayetin isnadı da bu ve Müslüm şartlarına göre sahiptir. Kadir İsmail bin İsa Ahkamül Kur'an isimli kitapta sahih bir isnatla Ayşe radiyallahu anhadan şöyle rivayet eder. Lagım yani hükümsüz geçersiz sayılan yeminler Tartışma, şaka, mizah esnasında söylenen ve söze kesinlik katma niyeti taşımayan yeminlerdir. Kesinlikle yapacağım, kesinlikle yapmayacağım gibi ciddiyet ve kesinlik bildirmek maksadıyla yapılan yeminler için bunlara aykırı davranıldığında kefaret gerekir. Bu yeminlerin öfkeliyken ya da başka durumlarda yapılmış olması kişiyi kefaretten kurtarmaz. Bu aynı zamanda İbni Vehip, Yunus, Zühri, Urve vasıtasıyla Ayşe radyalarına da rivayet edilmiştir. Bu rivayet bu konuda gelenler arasında senet yönünden en sahih olanıdır. Bu aynı zamanda Ayşe radıyallahu anh'a da merfu olarak gelen, muğlak olarak yani kapalı ve belirsiz ifadelerle yapılan boşanma ve azat etme geçersizdir şeklindeki rivayetin ya sahih olmadığını ya da hadiste geçen ifadenin öfke olarak tefsir edilmesinin doğru olmadığını gösterir. Muğlaklık ifadesi. Hatta abi, imam hatta abi, Abu Sulayman hatta abi, Meali isimli eserinde muğlaklık, galak hali, baskı ve zorlama altında olmak demektir diyor. Nitekim Ömer bin Hattab, Ali bin Ebi Talif ve İbn Abbas radıyallahu anh'u baskı altında gerçekleştirilen talakın geçerli olmadığını söylerlerdi. Yani zorlama ile. E, bu görüş aynı zamanda Şurey, Ata, Tavuz, Cabir bin Zeyd, Hasan-ı Basri, Ömer bin Abdülaziz, Kasım ve Salim'in de görüşü olup İmam Malik, Evzai, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahüye'de bu görüşü benimsemişlerdir. Nitekim çok sayıda kimseden gelen rivayetler öfkeli kişinin yaptığı yeminin geçerli olduğunu ve kefaret gerektiği yönünde fetva verdiklerini gösteriyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a da bu görüşe aykırı olarak gelen rivayetin senedi ise sahih değildir. <gülüyor> Hasan'ın Basri radıyallahu anh şöyle der. Sünnete ugun talak şöyledir. Kişi hanımını temiz yani e, hayız aybaşı olmadığı halde ve onunla birleşmeden bir talakla boşar. Bu durumda kişi ''Hanımını üç defa aybaşı oluncaya kadar serbesttir. Bu süre içinde dilerse hanımına geri dönme hakkına sahiptir. Öfkeliyken boşamış ise, üç aybaşı süresi içinde şayet kadın aybaşı görmüyorsa, üç aylık sürede öfkesi de yatışmış olur. Yani öfkeliyse bir talakla boşasın.'' Demeye getiriyor. Hasan-ı Basri, Allah rah rahmet eylesin şöyle der. Hı. Allah Teala bir kişinin pişman olmaması için talakın emrettiği şekilde uygulanmasını istemiştir. Bu rivayetteki Kadı bu rivayete Kadı İsmail nakletmiştir yine ahkamlı Kur'an eserinde. Alimlerden pek çoğu öfkeli iken kinayeli ifadelerle yapılan boşamayı sarih olarak yapılan boşama gibi değerlendirmiş ve talakın gerçekleştiğine hükmetmiştir. Bunlar öfkeli olarak gerçekleştirilen bu şekildeki boşamanın talak sayılmayacağı biçimdeki tefsiri kabul etmez. Kaldı ki alimlerden bazıları öfkeli kişinin kinayeli olarak yaptığı boşamayı niyet edilerek yapılan boşama gibi görürken ve geçerli sayarken sırf öfke halinin bulunmasını talakın gerçekleşmesi için bir engel kabul etmek nasıl mümkün olabilir Bu konuda e, esasında icma sabit değildir. Yani e, öfkeliyken boşama e, vaki olur mu olmaz mı konusu e, alimler arasında e, ihtilaf edilen bir konu olmuş. Bunu da antiparantez olarak belirtmiş olalım. Evet. Öfkelenmek eee hakkındaki konu bu kadardı. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam Ali ve Muhammedin ve ala ali ve Sahibi ve Selim. ecmaîn.